Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulannlar Banu Aksoy ve Yıldray Karagüc. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın 2012'nin son Bir Dolap Kitabı ile karşınızdayız. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Ee, biz bu sabah radyoya geldiğimizde bir zarf bulduk. Ee, zarf e, dinleyicimiz, takipçimiz Çiğdem Korkut Sökmenden geliyordu. İçinden çok güzel bir kitap ve e, çok güzel bir kart çıktı. E, kitap kendi kızları Cansu'ya e, aldıkları ilk kitapmış ve e, bize de o kitabı armağan etmişler. Çok mutlu olduk, çok güzel bir çok hediye güzel aldık. Güzel bir sürpriz ee, sabah sabah. Çok çok mutlu olduk bu sabah. Çok o yüzden teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şimdi sana bir takım sorularım var. Oo. <gülüyor> ee, kendini fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak güçlü hissediyor musun? Yani şimdi <gülüyor> bu kadar derin bir şey. Evet. Acı, acı verici fiziksel idmanlara ve ha? sorgulamalara direnebilir misin? Oo, rambo olurum gerekirse. Gözetleme yöntemleri konusunda nasılsın? İhtisas alanım. Peki kaçınılması imkansız olan yerlerden kaçma becerisine sahip misin ya da bu beceriyi kazanabilir misin? Vallahi fare gibi kemiksiz sayılırım. Başım geçiyorsa ben de geçerim yani. <gülüyor> Dil konusunda becerikli misindir? Ya oldukça. Yani her dilden insanla hiç o dili konuşmadan anlaşabilirim. Tamam. E, gizlice fotoğraf çekebilmeni, sahte kimlik uydurabilmeni ve kılık değiştirmede de ustalaşmanı bekliyorum senden. Yani Instagram varken fotoğraf fotoğraf çok kolay zaten. <gülüyor> <gülüyor> tabii yani bütün bunları başarabilirsen <gülüyor> e, casusluk eğitiminden e, geçer not alabilirsin, iyi bir casus olabilirsin. Sanırım hemen başvurmalıyım bu şartlar altında. <gülüyor> <gülüyor> Elimde muhteşem bir kitap var. Yani günlerdir e, evirip çeviriyorum. E, çok keyifli. Casusluk bilimi eksiksiz casusluk. ...casusluk kitabı... E, ...Tudem yayınları tarafından... E, ...Türkçe'ye çevrilmiş... E, ...bir serinin e, parçası bu... E, ...kitap... ...kalabalık bir ekip tarafından hazırlanmış ama... E, ...öyle bir hazırlanmış ki... ...bunu e, gerçekten bir... ...casus dosyası olduğuna... E, ...ve gerçek bir hikaye anlattığına... ...çok ikna oluyorsun... ...kitabı bitirdiğinde de zaten eğitimini tamamlamış... ...usta bir casus oluyorsun... E, Casusluk bilimi bir kurgu öykü ve bunun yanında da casuslukla ilgili her türlü bilginin yer aldığı bir kaynak kitap olarak tasarlanmış. Kurgu öykümüz de şöyle. E, bu arada yayıncının da bir notu var burada. Hı hı. E, gizli devlet ait gizli belgeler işte 50 yıl saklanır. 50 yıl saklandıktan sonra... E, ifşa edilebilir Aha. ancak e, bu belgelerde ancak o şekilde ortaya çıktı ve yayınlandı diyor. İşte söz konusu belgelerin sahibi olan kişi e, Spencer Blake isminde e, bir İngiliz e, güya o bırakmış bu belgeleri ama e, bir görev sırasında yaşamını kaybediyor. Hmm. E, bu göreve nasıl başladığı ve neyin peşinde olduğunu ha. o kurgu ökten Ta takip ediyoruz. İşte e, İngiliz gizli servisinde çalışan bir casus bu Spencer Blake. Yani James Bond'dan hepimizin çok iyi bildiği. Kesinlikle yani ben zaten hep gözümün önüne <gülüyor> şey Sean Connery'i getirerek e, okudum hikayeyi. E, hikaye dediysem böyle e, uzun uzun yazılı çizili bildiğimiz hikayeler gibi değil. Kitabın e, tasarımını anlatayım. İşte büyük boy bir kitap bu. Her sayfada sol yanda böyle bir sütunluk bir alan Spencer Blake'in e, malzemelerine ve anlat e, belgelerine ayrılmış. Hı hı. Orada e, daha çok işte böyle bir not defteri formatında açılıp kapanabilen küçük sayfalar hı hı. var. Orada günlük tutuyor, görev günlüğünü tutuyor. Bir kodeks isimli bir örgütün peşinde Spencer Blake. isimli. O örgütün işte peşinden Berlin'e gidiyor. İşte o sırada zaten Batı ha, Berlin, Doğu Berlin, i̇şte Doğu Berlin var. Doğu Berlin'e geçme yolları buluyor. Oraya gidiyor. Oradan... Amerika'ya dönmesi gerekiyor. Küba'ya gidiyor, yakalanıyor, Vay, kimliği var. ortaya çıkıyor falan ve tekrar başladığı yere dönüyor. Bu örgütün başındaki kişiyi ACE isimli bir türlü kimliğini açıklayamıyorlar, bulamıyorlar. Onu, onu e, bulup etkisiz hale getirmesi lazım. Kodeks örgütü bu arada bütün dünyanın önemli şehirlerine şarbon saldırısında bulunmaya hazırlanıyor. İşte bu, bunu... Hmm. engellemeye çalışıyor. Yani dünya Blake. barışı için ve balinaların özgürlüğü için çalışan bir Evet. Insan. Ve her evet. Bond filminde olduğu gibi burada da işte Cora isimli bir CIA ajanı var. Hoş bir kadın. <gülüyor> i̇şte Blake Bond'un aşanıyor ama Cora sonra işte beklediği gibi biri çıkmıyor falan. Böyle bir <gülüyor> sürü entrika var. Neler neler. Ve şey bu Spencer'a ait bölümde bu solda anlatılan öyküde işte ilk göreve başladığı yer İskoçya'da Storner Nikales bir yer var onun zemin planıyla başlıyor yani sürekli böyle e, elimizi alabildiğimiz hareket ettirebildiğimiz çıkarabildiğimiz Interaktif parçalar var e, zarflar var mesela çok gizli diye e, görev e, şeyi var dosyası var gizli servisin Şu faturası mı adamın fatura zarfına benziyor <gülüyor> görev bildirisi böyle bir zarf var ha. bunun içinden işte gazete küpürleri çıkıyor kartlar çıkıyor Ondan sonra ilerleyen bölümlerde mesela ya zaten Spencer Blake'in not defteri sürekli hmm. açılıp kapanarak sol tarafta onu okumaya devam ediyoruz ama. Hayır bir casusun da trafik polisin not defteri gibi not defteri olması <gülüyor> ayrıca fantastik. Ee, onun dışında işte e, mesela şifrelerden bahsediliyor. Kitabın kapağında kocaman bir tane. Hah, onu soracaktım. O... Çıkarmışım ama çıkardığım şeyi bulamıyorum. E, büyük bir e, alet var. Bu bir şifre çözücü. ...hareketli bir parça bu. Kitabın arkasında da zaten Onu bu Onu kapaktan şifre... çıkartabiliyoruz Evet, mi? çıkıyor. Aha. Aynı zamanda bir büyüteci olarak kullanılıyor. Çünkü kitabın içinde gizli servisin başındaki D, James Bond'daki M gibi... Evet. M, ...bizim ajanımıza sürekli küçük küçük gizli mesajlar yolluyor. Sağda solda kitabın içinde o mesajları bulabilip... ...okuman lazım. Hmm. Bu büyüteçli... ...onları rahatlıkla okuyabiliyorsun. Ayrıca kırmızı renkli bir... E, ...cam bu. Kimi yerlerde işte... E, ...gizli... ...mesajlar tamam. görünmeyen, yani ...baktığında görmediğin şeyi bu kırmızıyı tuttuğun zaman... ...görünür hale getiriyorsun. İşte bir tane resim var mesela... E, ...bu odadaki odaya yerleştirilmiş... ...böcekleri bul diyor. Ha. Odaya bakıyorsun normal bir oda ama işte bunu tutunca... ...sağda bir dinleme cihazı, solda bir izleme cihazı... ...falan bir sürü şey çıkıyor. Var ya, Türkiye için müthiş bir alet değil mi? Gündeme uygun olarak. <gülüyor> <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> e, ondan sonra mesela yine... E, ...şifreler ve anahtarlar diye bir bölüm var mesela. E, burada... İşte özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında mesela Almanların kullandığı Enigma makinesi hmm. ve onun onunla yapılmış şifreden bahsediyor. İşte Roma döneminde e, yapı, kullanılan Sezar anahtarı diye bir şifre varmış. Peki Birkaç... bir şey soracağım. Sen çocukken böyle şeyler yapar mıydın? Çünkü evet. senin böyle bir... evet. Benim böyle bir alfabem vardı. Yani i̇şte. şey e, hatta burada... Zaten boşuna değil casusluk senin uzmanlık kalanı. <gülüyor> Şimdi şifreleri çözebilir misin diye bir zarf var. Onun içinde üç tane kart çıkıyor. Önle arkalı işte toplam altı ayrı şifre daha var burada. İşte Morse kodu da var yani şifre olarak değil haberleşme yöntemi olarak kullanılmış ama... Mesela Babington şifresi diye bir şey var. Anthony Babington tarafından 1586 yılında İskoç kraliçesi Mary'e gizli mesajlar göndermek için geliştirilmiş. Ee, bunu görünce çok şaşırdım. Çünkü böyle e, kullanılan biçimler benim çocukken kullandığım şekillere çok benziyor. Hmm. Ben de böyle e, mesela Delta var. İşte greek hmm. eski Yunan alfabesinden harfler var. Değişik şekiller var. Ben de öyle uydurma şekillerle harfleri simgeleyip uzun uzun yazardım. Arkadaşımla yazışırdık falan. Bizim de öyle Hoşuma... bir şifreli konuşma biçimimiz vardı arkadaşlarımız aramızda. Bazı şeyleri kısaltıp bazı şeyleri uzatıp bazı şeylerinde de bayağı... Hani... Hecelerin yerlerini hakikaten karıştırarak ve onu düzenli olarak konuşuyoruz bir dönem. <gülüyor> Bu daha zormuş. Yani zor zaten her seferinde mesela çarşambayı her gün başka bir şekilde söyleyebiliyorsun tabii yani hani bazı şeyler okuyor ama. E şimdi çarş diye başlayayım mesela hani bunu kısaltarak da söyleyebiliyorsun işte çarş perş gibi konuşuyorsun ha. ama o cümle içinde çarş perş bir anlamsız bir şeye dönüşüyor ya da işte bir sürü şeyin hecesini Değiştiriyorsun mesela işte çakomette oluyor gibi yani e, o çay koymak mesela falan hani böyle bir tuhaf bir şeyler yani e, o yüzden çok yakın hissettim kendi bir kitaba evet, çok çok güzel bir kitap e, Spencer Blake Spencer Blake mi diye yanlış istemişlerim e, Spencer Blake demiştin en baş Spencer Blake'in benim de kafam karıştı çok gizli casus şeyler casus ya var. o tabii şey yapıyor Spencer Blake'in kurgu öyküsü bir yana e, kitap işte casusluk bilimine giriş diye bir bölümle Hı -hı. başlıyor ve e, işte dünya üzerindeki bilinen gizli istihbarat örgütlerini anlatıyor. İşte casus tabirleri mesela burada dört sayfalık bir kitapçık var. Hı -hı. E, hayalet ne demek mesela casus yerine Amerika'da kullanılan bir başka kelimeymiş bu hayalet. Çiftlik CIA eğitim okulu demekmiş Hı -hı. E, gibi böyle. Çerupta da benzer şeyler. Evet Hı -hı. bir yani casus. E, terminolojisi. Te, terminolojisi var Ondan sonra işte ara ara örnek olay incelemesi Her bölümde bir örnek olay incelemesi oluyor İşte mükemmel casus nasıl yetiştirilir Casusluk eğitiminde neler vardır i̇şte Sahte kimlik nasıl hazırlanır e, Görünmez olmak <gülüyor> mesela Görünmez olmak Dördüncü casus kuralı Göze çarpın ortama karışın Ha, yani gö evet. Görünmez olan tabii. En, işte En ön sıradan kopya çekmek gibi bir Aynen şey Aynen öyle <gülüyor> ee, işte, Sahte kimlik çeşitleri var Resmi sahte kimlik var Gayri resmi sahte kimlik Derin sahte kimlik vay, vay, vay. Hızlı sahte kimlik Kısa süreli sahte kimlik Mesela derin sahte kimlik Uykuda bekleyen casusların sahte kimliğiymiş ha. Bunun için mesela yıllarca Hiçbir şey yapmadan ve 10 yıllarca normal bir yaşantı sürebiliyormuşsun Yani iyice Kimlik derine iniyor ve ya günün bir şey... birinde ihtiyaç olduğunda o kimlikle göreve çıkıyorsun. Bir şey soracağım. bu Acaba bu kitap yani biz yetişkinlerin de yakın Türkiye tarihini incelemesi için faydalı olabilir mi? Yani sanki hani <gülüyor> bir şeyleri daha mı iyi anlarız ne olur? Olabilir. Ee, sonra işte hızlı kılık değiştirme bölümü var. Bu çok hoşuma gitti ha. benim. Kılık değiştirirken özellikle mesela yürüyüşünüzü değiştirin di tavsiyesi var. Hmm. Ama e, öyle bir değiştireceksin ki yürüyüşünü e, hep istikrarlı olman lazım. Mesela Olağan bizim, şüpheliler. Evet. Yani i̇şte, geldi. evet. E, mesela <gülüyor> bacağına sopa bağlayabilirsin diye Böylece dizini asla bükemeyeceğin Aha. için aynı şekilde yürümeye devam etmek zorunda kalırsın. İşte e, tabanı yükseltilmiş ayakkabı giy diyor. Ee, hatta ayakkabılarını ters giy diyor. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde yürü. Garip yürüyorsun ya kaçınılmaz olarak. Ee, gibi şeyler var. İşte gözetleme nasıl yapılır? Aktif gözetleme i̇şte Bu bizim ihtisas alanımız. Hedef, ama. göz, destek ve üçüncü adam varmış var. ve bu göz asıl takip eden kişi. Destek gözün arkasını kolluyor. Üçüncü adam da karşı kaldırımda oluyor. Hmm. Ve e, hedef yön değiştirdiğinde e, göz destek ve üçüncü adam da yer, yer değiştirerek böyle çok e, koordinasyon süper yani çok keyifli. <gülüyor> e, i̇şte vücut dili karşındaki insanın vücut hareketlerine bakarak e, işte ne durumda olduğunu anlayabiliyorsun. Gibi yani o bir kadar, tane sen bir enteresan bir şeyden iz bırakmakla ilgili bir şey diyordun. Neydi o? Ha kullanılan casus aletleri, casusların başlıca casus aletleri. Ama bir, çok komik bir şey söylemiştin. Evet işte casus fotoğraf makinesi var işte çakma kravata falan takılır bunlar bildiğim şey. Normal kopya bölmeler. çekerken de kullandığımız şeylerdi Bir yani. tane ayak izi sandaleti varmış. Ha evet ayak izi sandaleti <gülüyor> ne demek olabilir ki <gülüyor> ee, yani? Bir okuyayım hemen bir başka casus aleti de ayak izi sandaletidir. Bu sandaletler casusun aslında çıplak ayakla gezen masum <gülüyor> ada halkından biri olduğu düşünülsün diye Pasifik Adalarında kullanılıyordu diyor. Ya ben hiç anlamadım peki niye casus çıplak ayak yani yalın ayak geçsin zaten. O <gülüyor> zaman. Ama gerçek kimliğini ortaya çıkarabilirsin. Yok yani, daha hafif Bunda mesela 42 numara ayaklı bir adamsın ama sandaletinin altında 36 numaralık bir ayak izi var. Seni <gülüyor> takip edenler kadın sanıyorlar. Her değilsin gibi. Hadi canım yani. <gülüyor> yani işte burada bu, ya yani bunlar gerçek bilgiler. Bu arada nasıl car, gerçek bilgi? Öyle yani, bir sandalet mi var? Kullanılmış evet yani işte o kameraları ilk mesela KGB ajanları kravat iğnesinde kullanmışlar falan. Yani buradaki bu kurgu hikayenin dışındaki her şey... E, tarih içinde... Bu sandalet konusunda ciddi misin? Pasifik Adalarında da <gülüyor> yani, Ayrıca araştır istersen ama buradaki çok bilgiler iyiymiş. doğru. Yani işte Mısır'da, Antik Mısır'da bu tip casusluk işleri nasıl yapılıyor? Mesela onu anlatıyor. Ondan sonra e, yani işte İkinci Dünya Savaşı'ndan çok fazla örnek var. Sonunda da kitabın... E, casusluğun tarihçesi hmm. e, işte Çin milattan önce 6. yüzyılda Sun Tzu diye birisi varmış mesela o dönemin en ünlü casusu işte e, 16. yüzyılda İngiltere var falan e, 20. yüzyıla kadar geliyor 4-5 tane böyle tanınmış casusu hmm. anlatıyor yani e, bu kitap benim çocukken elime geçseydi herhalde... E, en büyük evet. amacım büyük casusa <gülüyor> olmak falan olurdu. Yani çok keyifli. İçindeki ya yani şimdi bile bu halimle bu cepleri, kitapçıkları, zarfları falan açtıkça bunlar ilk başta tabii geldiğinde yapıştırılmış hmm. halde geliyor. Matbaadan o şekilde çıkmış. Onları açarken gerçekten bana öyle gizli belge <gülüyor> ulaştırılmış ve ilk ben görüyormuşum. Hissi yaşadım. Çok güzel, çok keyifli. Evet, senin ne kadar keyif aldığını ben gördüm zaten kitapla yuvarlanırken evet. sen. Bu e, kitabın yazarı Dougal Steer diye bir İngiliz. E, ayrıca dört tane illüstratör çalışmış kitapta e, bir sanat yönetmeni var. Yani büyük bir ekip. E, Steer'in başka kitapları da var böyle. Bunların bir kısmı yine Tudem e, yayınları tarafından Türkçe'ye çevrilmişti. İşte e, sen daha önce Okyanus, Okyanus Bilimi yazmıştın. Okyanus en sevdiğim kitaplardan biridir. Evet. E, Mısır'ın Gizemi var. Orada da mesela e, Mısır'da hiç bilmediğimiz hmm. bir mezarın peşine düşen bir kadın. Onun yolladığı belgeler, mektuplar, kartpostallar var. Zaman zaman hmm. onları okuyoruz ve izi kaybolmuş bu kadar. Kadın işte yıllar sonra e, notları bulunuyor. E, büyü bilimi var. İşte ünlü büyücü Merlin'in e, yazdığı bir kitap o. İşte ejderha bilimi, korsanlar e, kitabı var. Onun dışında Türkçe'ye çevrilmemiş e, uzaylılarla ilgili bir kitap, vampirlerle hmm. ilgili bir kitap, e, canavarlarla ilgili bir kitap var. Ologies. Serinin e, adı mı? Evet, ha -ha. Ya, bunun orijinali da Spyology. Ologies diye e, ararsa dinleyicilerimiz bulurlar. Hatta ologyworld.com diye bir web sitesi var. Çok keyifli bir web sitesi. Hı -hı. Bütün kitaplarla ilgili kitapların içine girip bakmak mümkün. Ee, çok keyifli. Ee, yani bu kitabı kit dönüp de kitapların yüzüne bakmayan herhangi bir çocuğa e versem bile... Evet. Bir anda kitaplarla ilgili çünkü bütün fikri değişecektir. Değişir çünkü sadece kitap değil bayağı bir oyun aynı zamanda. hani Bir sürü deneyim aynı zamanda evet. ve üstelik bilmeceler de var. Sen mesela çözemedin bir şifreyi bir evet, süredir. Evet şifre uğraşıyorsun. E, kitabın en sonunda açıklıyorum. Çok gizli bir belge varmış Aha. orada öğrendim son anda. <gülüyor> e, keyifli yani o çok uzun süre vakit geçirtiyor başında. E, çok da eğlenceli. O zaman şimdi e, tabii yeni yıl e, armağanımız da olsun istemiştik. O yüzden bu kitabı da seçtik. Yani çok güzel bir yeni yıl armağanı olduğuna inanıyoruz biz. Evet. Ee, şarkı çal şarkı çalacağız şimdi. Bir şarkı arası vereceğiz ve eee şarkımız çalmaya başladıktan sonra arayan ilk dinleyicimize Casusluk e, Bilimi Eksiksiz Casusluk kitabını armağan edeceğiz. Evet, Hüdem Yayınları'ndan. Şarkıda tabii doğal olarak, doğal olarak 007 James Bond'dan şöyle e, Bassey söylüyor Goldfinger. Telefon numaramız 0212 343 4040. finger, he's the man, the man with the mightiest touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you. of death from Mr. Goldfinger Pretty girl I'm Casusluk Bilimi, Eksiksiz Casusluk Kitabı Tudem yayınlarından çıkan e, bu seneki yılbaşı armağanımızı Lale Banu Oğuz kazandı. Tebrikler. Ben de bir kış masalıyla devam edeyim kalan süremizde. E, yapı Kredi yayınlarından çıktı. Yalvaç Ural'ın yazdığı Cansu Kaykaç'ın resimlediği bir kitap bu. İyi Geceler Bozi. Ee, Bozzi bana hemen Bozli e, adını çağrıştırdı. Bozli neredeydi? Charlie'nin Melekleri dizisinde miydi? Bir yerde bir o da casuslu masuslu bir şeydi. Hani böyle evet bir grup isim kızlar... olarak biliyorum evet. da bizim köpeklerimiz varmış öyle. Onun Charlie ve Bozli diye iki köpek ha, ba, vardı benim, oradan hatırlıyorum. Işte benim de ablamın bana dikmiş bir tane e, ayı e, dikmiş bana. Hı hı. Ya, e, o kahverengi çok iyi hatırlıyorum öyle ağzı düğmeden falan. E, onun adı bozliydi. Burada ee, da bir ayı var zaten da bir, Ama mi? bu Bozi tabi Bozli değil ha, Bozli bu değil, Bozi doğru. ama onu çağrıştırdı bana yani e şimdi bu bir e, kış masalı işte kış geliyor kış hazırlıkları başlamış ormanda küçük Bozi'de işte dışarıda rüzgar varmış filan annesi dışarı çıkmasına izin vermiyormuş o böyle soğuk soğuk esiyor ya ondan sonra e, rüzgar durunca işte anne ne olur çıkayım anne ne olur çıkayım işte annesi demiş ki hadi git arkadaşlarınla oyna bari. Ondan sonra boz bir gitmiş işte Sincap böyle bir yerlere ceviz gömmeye çalışıyor işte öbür herkes bir işte palamut topluyor Sincap daha doğrusu pardon. Ondan sonra işte tavşan bir şeyler yapıyor bir, bir sürü kış hazırlığı var. Ne yapıyorsunuz diye sormuş işte demiş diyorlar ki biz de işte kız kış hazırlığı e, yapıyoruz işte e, herkes senin kadar şanslı değil o da. Şaşırıyor tabii hani niye şanslıyım ki ben hani sen uyuyacaksın çünkü hani kışın biz donmamaya çalışırken işte vahşi kuşlardan kaçarken yiyecek bulmakla uğraşırken sen misler gibi uyuyacaksın diyorlar. O sırada işte bir tane böyle küçük biraz atkılı bir kargamız var <gülüyor> Çok burada. Çok şirin onun atkısı. Ondan sonra o diyor ki ama diyor ben kışı seviyorum o kadar da. Hani kötü bir şey değil kış yani işte çok güzel kar yağıyor işte çok eğleniyoruz. Ondan sonra kirpi uykusunda top gibi yuvarlanıyor. Biz de Sincap'la ceviz bulma oyunu oynuyoruz. Yani burada aslında e, Sincap'ın gömdüğü cevizler herhalde karga da misafir oluyor. <gülüyor> ama burada şey güzel tabii hani e, bir taraftan çok kötü bir şeymiş gibi hani zorlukları var bir sürü <gülüyor> olumsuz yanı var. Ama bir başka açıdan daha bakıyoruz bir sürü de güzelliği var. Yani bu bakış açısının bu karşıtlığın çok hoş olduğunu <gülüyor> Düşünüyorum kitap boyunca. Ondan sonra işte Sincap'ta korkuluktan vesaire bahsediyor. Meğer orada bir çiftlik var. Hı hı. O çiftliğin korkulu arkadaşlarıymış onların. Ve çiftçi amcanın yaptığı kıza kar yağdığı zaman... ...hani getiriyormuş hı hı. korkuluk hep beraber kayıyorlarmış falan. <gülüyor> Oo, tabii, eğlence dolu. E, tabii Bozi bu, bu şartlarda uyumak istemiyor doğal olarak. Yani çok haklı yavrucak. Ee, arkadaşlarıyla oynayamayacak çünkü vesaire. Onlarda diyorlar ki sen akşam gece bile sokağa çıkamıyorsun nasıl olacak yani filan diyorlar ama şimdi böyle bir durum vardır bizim de mahallede olur diye yani hatta biz mahal ger yani sözcük anlamıyla mahalle baskısı yaratmak için her akşam zilini çalardık bu arkadaşımızı amca'a gönderirsen oynayacağız falan diyor böyle <gülüyor> tabii başardığımız başardığımızda oldu yani çünkü ebeveynler yumuşuyorlar yani öyle durumlarda hadi git böyle yarım saat Heh, yarım çık saat çık tabu o yarım saat kaç yarım saat olur o ayrı yani Neyse ondan sonra işte Bozi'de böyle bir hani içi burkuluyor ee, gidiyor böyle eve giriyor bir kenarda oturuyor annesi anlıyor hemen tabii ama diyor yavrucuğum olur mu bak diyor hiç göçmen kuşlar bile gittiler işte kış gelince biz de uyuruz herkes kış hazırlığını yaptı kışın yemek bulmak çok zor bizim hani öyle bir hazırlığımız yok biz yemeğimizi göbeğimize doldurduk yani işte <gülüyor> o yüzden işte 3 ay yatacağız 21 Mart olduğu zaman da, e, uyanacağız. uyanacağız yani işte bahar gelince bu arada tabii mevsim döngüsü çünkü sonbahardayız kış olacak ilk bahara geçeceğiz vesaire. Ondan sonra e, ama Bozi de işte ısrar ediyor falan uyumasam olmaz bilmem ne o işte ben hani arkadaşlarım olmak istiyorum. Annesi de söz veriyor bu tıpkı şeyi anımsatmıyor mu yani hani onun tersten söylenmişi gibi. Eğer şimdi ders çalışmazsan arkadaşları sokakta oynarken sen camdan bakacaksın. <gülüyor> <gülüyor> onun gibi bir durum var burada yani Bozi'nin başında. Sonra neyse işte annesi ikna ediyor onu uyutuyor vesaire ama Bozi tabii bir ara uyanıveriyor. Hani artık. Kaç günler geçtiyse e, gece vakti değişmiş zaten. tabii kar yağmış artık işte bir dolunay var böyle bir çıkıyor Aa, ne kadar güzel ışıl ışıl gökyüzü herhalde ayaza kesmiş ya yani bir şeyler olmuş ondan sonra Bozi diyor ki annemdir diyor geceleri korkunç şeyler olduğunu söylüyor. Hiç işte öyle değil bir kere yani ne kadar güzelmiş falan sonra işte sesleniyor arkadaşlarını buluyor abi bakıyor kirpi de uyanmış kirpi de annesini uyutup gelmiş meğer falan. <gülüyor> Ondan sonra işte hadi diyorlar e, gidelim şey korkulu bulalım. Bu arada kaplumbağa önden yola çıkmış. Tavşan da ona yetişmiş. Yani bu, hani bir atıf da var burada yani. Ondan sonra e, işte e, gidiyorlar korkuluk geliyor. Korkuluk diyor ki A, senin ne işin var burada senin uyuyor olman lazım vesaire. Ondan sonra işte hadi gidelim e, kızağı alalım. Oluyor çünkü çok da güzel kar yağmış yani bu arada resimler çok güzel yani o evet, onu e, diyecektim yumuşacık çok keyifli e, atmosferi yani resimleri. Ara ara bir de böyle şey e, sahneler var ya mesela bir önceki e, şeyde burada mesela e, puslu evet, silbet şeklinde kalmış görüntüsü. karanlıkta böyle alacalı belirsiz çok hoşuma gitti. Evet. A Korkuluğun i̇şte, kostümüne bayıldım koş, Evet ondan ben kendime istiyorum. Muhtemelen sen de kendine evet. istiyorsun. Yani yaptıracağız artık ne yapalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇şte tam böyle kızağa doğru gidiyorlar. Bir arkadaş topluluğu. Kurtlar geliyor. Hep böyle ulumalarını duyuyoruz zaten. Kurtlar hep korkulan yaratıklar yani. <gülüyor> Burada da bir kez daha kötü olarak karşımıza evet. çıkıyor. Daha doğrusu tam da kötü değiller aslında. Kendi doğalarında var ama. çizimler hani çok tatlı çok evet. yumuşak derken kurtlarda bir, bir ke, anda üstü evet. değişiveriyor. Ondan sonra e, ve e, işte kurtlar etraflarını sarıyor ama o sırada e, tam böyle arkadaşlarına e, saldırırken işte e, Bozy böyle bir kükrüyor vesaire ve kurtları kaçırdığını düşünüyor ama bu bakıyor arkasında annesi de gelmiş meğer o da uyanmış ve sonuçta tabii ki her şey... Tatlıya bağlanıyor biraz hızlı geçmek zorundayım çünkü süreyi aşmakla Zaten kalmadık. Zaten sonunda çok güzel bir ayrıntı var onu da söyleme onu e, okuyup evet, yani e, görsün. Sonundaki ayrıntıyı evet yani annesi geldikten sonra ne olduğunu. Oradan e, sonrası da var aslında oradan sonrası ama da var. söylemeyelim. Siz, evet okuyup bakınız Yalvaç Ural'ın yazdığı Cansu Kaykaç'ın resimlediği İyi Geceler Bozi Yapı Kredi'den çıktı. Çok güzel bir kış masalı öneririz. Bu haftalık bu kadar. Evet e, ve yeni yılınız kutlu olsun. Yeni şimdiden. yılınız kutlu olsun görüşmek üzere bir dola kitap her yaş için çocuk kitabı hazırlayan mesunla ve, ve yıldıray Karagi <gülüyor> Dostu sizin okulu sundu